Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillahi Rabbil alamin. Ve sallallahu aleyhi ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ramazan-ı Şerif'i konuşmak, orucu konuşmak demek, Kur'an'ı konuşmak demektir. Kur'an'dan söz edildikçe de muhakkak Ramazan'dan söz edilmesi gerekir. Çünkü Ramazan-ı Şerif ayında bu Kur'an inmiştir. Kur'an Ramazan ayında indiği için de Ramazan ayı kat kat daha değerli olmuştur dedik. Bir de Ramazan-ı Şerif ve oruç bir araya geldiğinde bütün dünya Müslümanlarının bildiği bir Kadir gecesi devreye girer. Neredeyse neredeyse Ramazan'dan daha değerli Peşinde düşülen ama değerlendirme taktiği modern çağın mantığıyla yapıldığı için hadis-i şeriflere göre veya İslam'ın genel karakterine göre olup olmadığı tartışılacak bir usulle Kadir Gecesi heba edilmektedir veya işte, en azından en iyi şekilde değerlendirilmemektedir diyebiliriz. Dolayısıyla biz Ramazan deyince oruç hatırladığımız gibi oruç deyince de Ramazan hatırlıyoruz. Kur'an hatırlıyoruz. Eğit-i hatırlıyoruz. Ve cihat hatırlıyoruz. Hepsini sırayla yer yer zikredeceğiz. Biz Ramazan-ı Şerif'te ki Hayattan bahsederken şimdi Ramazan-ı Şerif'in özellikleri diye bir başlık açmamız gerekiyor. Esasen fıkıh bilgimiz Kadir Gecesi, Ramazan, Kur'an kültürümüz gibi başlıkları ihtiva etmez. Fıkıh kişinin özellikleri ibadetleri nasıl yapacağını, mesela orucu nasıl ihya edeceğini ele alan bir ilim dalıdır. Ama biraz önce de vurguladığım gibi oruç o kadar Ramazan'la iç içe ki, o kadar Kur'an'la iç içe, o kadar itikafla iç içe ki, oruçtan söz edip de Ramazan kelimesini açmamak veya Kur'an itikaf kavramlarına temas etmemek yarım bırakmak olacak. Bu sebeple Ramazan-ı Şerif'in faziletlerinden veya Ramazan'a nasıl bakmamız gerektiğinden de söz etmemiz gerekiyor. Birincisi Bakara Suresinin 185. ayetinden de açıkça anlaşıldığı gibi Ramazan-ı Şerif içinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği zamanı ihtiva ettiğinden çok değerlidir allah Teala bu ayette ne buyuruyor Şehru <Sessizlik> Ramazanellezî ünzile fihi Kur'an öyle bir Ramazan ayı ki şehrur Ramazan Ramazan ayı elledi öyle bir ay ki ünzile fihi el Kur'anu o ayda Kur'an indirildi yani şu mevsime bak ne kadar güzel dediğimizde şu mevsim ki çiçekler hep bu mevsimde açıyor. Dediğimizde bu mevsimi güzel yapan şeyin çiçeklerin o mevsimde açmasıdır demek istiyoruz. Şehru Ramadhan ellehî unzile fîhil Kur'an. Ayetinden de anlaşılıyor ki yani o ay ki o ayda Kur'an indirildi. Eee ve inna enzelnahu fi leyletil kadr. kadir gecesinde indirdikte diyor Allah Teala Kadir gecesi de Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde bu sebeple Ramazan kelimesine biz Kur'an ayı diye bir isim koysak yani Ramazan demesek de Ramazan ayı demesek de Kur'an ayı desek yüzde yüz isabet etmiş oluruz. Madem ki Kur'an ayı olarak bilinir, o zaman Ramazan, oruç ve Kur'an üçlüsünü idrak etmek gerekiyor. Aksi takdirde orucu anılan, yapılan sonra unutulan etkisi sürmeyen bir ibadet haline getirmiş oluruz. E, bu zamanımızda da yoğun bir şekilde karşımıza çıkan budur. E, hatta e, Ahmet'in müstedinde e, rivayet edilen e, başka bir hadis-i şerifte diğer ilahi kitapların da Ramazan ayında indirildiği naklediliyor. Bundan da anlaşılıyor ki Ramazan ayı önceki ümmetlerde de Ramazan olarak vardı. En azından bu anlaşılıyor. Çünkü bizim ümmetimizde Kur'an ümmeti ümmeti Muhammed'in kitabıdır ve bu kitap Ramazan ayında indirilmiştir. Ramazanla Kur'an'ın bir bağlantısı var Eğer önceki ümmetlerdeki kitaplarda Tevrat veya İbrahim Aleyhisselam'a indirilen sahifeler Bunlar da eğer Ramazan ayında özellikle peygamberlere teslim edildiyse, Demek ki Ramazan ve Allah'ın indirdiği kitaplar arasında önemli bir bağ var. Burada e, bir ayrıntıya girmemiz gerekiyor. Şimdi artık tartışmaya gerek yok ki oruç Ramazan ibadeti farz olduğu zaman Ramazan Kur'an ayı, Ramazan İetikaf ayı Ramazan Kadir gecesi ayı Bu kelimeleri Topladığımızda Hepsinin başında Oruçtan önce Kur'an duruyor. Bunun için Bütün dünyada Müslümanlar Ramazan-ı Şerif ayında Çok yoğun Kur'an Okurlar El-Hak Muhteşem bir kat Yani Kur'an'ın indiği ayda okunması kadar mübarek ve uygun bir şey yoktur herhalde. Ama, ama bir ama koyalım buraya. Ramazan-ı Şerif ayında Kur'an okunması sadece Ramazan'da indi diye değildir. Ramazan'da Allah'ın yazdığı sevap Diğer zamanlara göre daha yoğun. Bire bin olacak şekilde yazılıyor. Bunun için Kur'an'a, namaza, sadakaya daha fazla yoğunluk veriliyor. Ama biz 20. asrı devirmiş, nübüvvetten sonra 15. asra kadar hicret çağı yaşamış, Müslümanlar olarak biraz daha geniş ve kapsamlı düşünüp şöyle bir yorum yapmalı değil miyiz? Ramazan madem Kur'an ayıdır evet Müslümanlar Ramazan'ı Kur'an'la coşacak şekilde yaşamalıdırlar. Bu Ramazan'la Kur'an ya da Ramazan ayını tanıtan Şehr-u Ramavan ayı ile ilgili ayet vurgulama yaptığı gibi Kur'an üzerinden bir Ramazan coşkusu yaşanmalıdır. Peki bu sadece anlamına önem vermeden Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek midir? Cevap hayır. Kur'an'ı anlayarak veya anlamayarak okumak, hatmetmek, Ramazan-ı Şerif'te 1, 2, 3, 5, 10, ne kadarsa hatmetmek işlerimizden biri olmalıdır sadece. Eğer Kur'an Ramazan ayı ise, Estağfurullah, Ramazan Kur'an ayı ise, bizim Kur'an'la bağımızın da okumanın ötesinde iman, amel açısından da ele alınması gerekir ki ayın özü olan Ramazan ayının özü olan ve orucun dinamiği olan Kur'an-ı Kerim'i ihya etmiş olalım. Ve böylece biz Hicretten 15 ısır sonra gelen Müslümanlar olarak Ramazan ayında Kur'an okumak ve Kur'anlı bir hayat yaşamak diye slogan çıkarmalıyız. Şimdi burada ne kastettiğimiz anlaşılıyordur. Ama bu kastettiğimiz şey şöyle bir açılım yapıldığında bizi zorlayacak şeydir. Şimdi Ramazan'da biraz daha Kur'an'lı bir hayat yaşayalım derken, böyle bir hedefin peşinde koşarken bakıyoruz ki Ramazan ayı Kur'an'ın nehyettiği israf ayına dönüşüyor. Zaman israf ediliyor, mal israfı yapılıyor, nimet israfı yapılıyor, ciddi bir israf var ortada. Ramazan ayı vaktin en doruk noktasında değerlendirilmesi gerekirken muhabbet, gezme, akraba, törenler vesaireyle israf edilebiliyor. Ramazandan önce bir camide bir imam yarım dakikada yatsı namazının bir rekatını kıldıracak olsa o imamın arkasında namaz kılmaz insanlar. Ramazan ayında bakıyoruz, teravih ibadetinde yarım dakikayı zorluyor rekatler. Ramazandan önce uygun görülmeyen şey, Ramazanda hiç uygun görülmemesi gerekirken, Ramazanda bir gevşeklik, bir israf, bir bilgi israfı, vakit israfı, nimet israfı, İnsan enerjisi israfı devreye giriyor. Halbuki Kur'an, Kur'anlaşmamızı istiyor. Ahlakımızın, amelimizin, Düşüncemizin, Kur'anlaşmasını istiyor. Bakıyoruz ki Kur'anlaşmaktan biz, Sadece, Bir Kur'an okumak, Veya dinlemek anlıyoruz. Gitgide de, Bilgisayar cd'lerinden, Radyodan, Dinleyerek, Dinleyerek, Okumanın yerine de suni çözümler koymaya başlıyoruz. İşte burada artık Ramazan'ı orjinal haliyle idrak etme, Ramazan'ı orjinal haliyle yaşama arzumuzu ispat etmeliyiz. Bir gelenekselleşme ve Ramazan-ı Şerif üzerinden Kiminin ticaret yaptığı, kiminin duygu sömürüsü yaptığı, kiminin tarikatına, derneğine adam toplamaya çalıştığı bir kampanya dönemi başlamıştır. Ramazan bu değildir. Biraz sonraki ayrıntıları da ayrıntılarda da bunu göreceğiz. Oruç ve Ramazanla ilgili bir cennetin kapıları açık Ramazanda cehennemin kapıları kapalı ve şeytanlar kelepçelenmiş durumdalar peki cennetin kapıları açık cehennemin kapıları kapalı ve şeytanlar kelepçeli bunların bu üç şeyin formülü neyi gösteriyor Ramazan cenneti kazanma cehennemden kurtulma şeytanın tuzaklarına yakalanmama ayıdır. Peki bunlar günlük hayata nasıl yansır? Hiç gafletle saat geçirmemek haram işlememek günaha düşmemek vesaire. Bunları yapmayan da ne yapacak? Bol bol ibadet yapacak dönelim günlük ramazanlarımıza bizim şeytanların kelepçeli cehennemin kapılarının kapalı olduğu bir ay görüntüsünü ne kadar görebiliyoruz filanca meyhane haram alkolün kullanıldığı yer her sene ramazan ayında kapanır evet kapanır. bu bir gösterge şeytanın elinin kelepçeli olduğunu gösteriyor. Ama biz hakikati ispat ederken diyeceğiz ki evet Ramazan-ı Şerif'te cehennemin kapıları kapanıyor ama bu kapatan için kapanması kolay demektir. Yoksa Ramazan'da yaşayan herkes cennete girmiyor. Ramazan'da ölen otomatik e, cehennemden kurtuluyor diye bir şey yok. Cehennemin kapıları kapanıyor, cennetin kapıları açılıyor, girmek isteyen için. Yani bir gayret gösteren için bunlar. Ramazan, farklı bir gayret gösterildiği zaman Ramazan ayıdır. Ve şeytanın elleri kelepçeli. Ne demek? Şeytan her şey Ramazan'da ulaşamıyor. Ramazan'dan önce ve Ramazan'dan sonra daha kolay ulaşıyor. Ama şeytandan bir ay en azından kurtulduk. Dolayısıyla şeytan her yıl 11 ay iş yapıyor. Bir ay da tatil yapıyor. Diyemeyiz. Öyle değil. Ramazan'da Allah şeytanı kelepçeliyor, zincirliyor. Yani sen elini uzatmadıkça gelip Elini sana uzatıp kaşıtamaz seni. Bu derece. Ramazan-ı Şerif gökyüzündeki bir bulut gibi aşağıda toprağın üstündeki her şeyi ıslatan bir yağmura dönüşmez. Ramazan bir fırsattır. O fırsatı değerlendiren kullarının işini kolaylaştırır allah Teala. Aksi de Ramazan bütün kafirlerin o bir ay içinde iman etmesini sağlamış olması lazım. Hiçbir günahın müminlerde kalmamış olması lazım. Böyle bir şey yok. Ramazan fırsatların bollaştığı bir aydır. Bu bolluk oranı belki bin kattır. Belki iki bin kattır. Yani Allah rahmetini binlerce kat artırmış, milyonla çarpmış olabilir. Ama bunların hepsi el uzatan isteyen için Ramazan-ı Şerif'in kıymetini bilen içindir Oruç ve Ramazan e, ekseninde konuşulacak şeylerden birisi de e, bin aydan daha hayırlı bir Kadir gecesinin Ramazan-ı Şerif'in içinde bulunduğudur yani Ramazan-ı Şerif bin aydan daha hayırlı bir gece ihtiva etmektedir. Bu bin aydan hayırlı Kadir Gecesi ile ilgili müstakil bir ders yapacağız. Çünkü Kadir Gecesi bu kadar bin ay yaklaşık 80 seneye yakın bir insan ömrü demek bu. Bu kadar muhteşem bir fırsatı Müslümanlar birbirlerine telefon mesajı göndererek heba edebilmektedirler. Telefon mesajı gönderince Kadir Gecesi kutlu oluyor. Kadir Gecen mübarek olsun, kutlu olsun dedin mi, o da sana dedi mi, birbirinizi kutlamış oluyorsunuz. Böylece herkesin gecesi mübarek oluyor. Bu basit bir teselli. Bunun üzerinde duracağız. Ramazan-ı Şerif için denebilecek en önemli karakter ya da ramazan Şerif'e konabilecek en güzel başlık sabır ve terbiye ayı olmasıdır. Müminin en can alıcı şehvetleri üzerinden imtihan edilmesi demektir. Bu imtihanın sonucu olarak da müminin büyük bir nefis terbiyesi görmesi demektir. Bu terbiyeyi de bir başka öğretmen veya bir polisiye tedbirle değil, Müslüman kendi kendine yapmış olur. Ramazan-ı Şerif'te Müslüman kendisini eğitir. Yani nefsini eğitimi aldığında Müslüman sadece açlık açısından değil tabi. Oruç sadece aç kalmak değildir. Oruç Farklı şehvetleri de Kontrol altında Tutmayı gerektiriyor ee, Aynı şekilde Ağza hakim olmayı Göze hakim olmayı Ele hakim olmayı Emrediyor oruç Binaenaleyh hakkı verilmiş Bir oruç ve Ramazan Ayı Aynı zamanda iyi bir Okul kampı demektir Buradaki Okulla kampı alına nefistir. Kişinin, şahsın nefsidir. Şeytanda zaten nispeten zincir altında olduğu için Müslümanın işi kolaydır. Ama bu okulun öğretmeni sabır yoluyla nefsini terbiye eden o Müslümanın kendisidir. Müslüman kendi kendini terbiye ediyor. Sabır imtihanına tabi tutuyor. Böylece Müslümanın e, günahları mağfiret oluyor. E, böylece Müslüman diğer zamanlarda kazanacağı sevaplardan çok daha fazla sevap kazanıyor. Şimdi e, burada iki hadisi şerif var. Ramazanı günahlardan kurtulma ve e, derecelerin yani ahiretteki derecelerin yükselmesini sağlama bakımından değerlendirmenin önemini anlatan iki hadisi şerifimiz var. Birincisi yine Ahmet'in rivayet ettiği diğer hadis kitaplarında rivayet eden Behaki'de de rivayet edilmiş bir hadis şeriftir. Sahih bir hadisi şerif burada. Hadisin bir kısmı da e, Müslüm'de de vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün e, minbere çıkıyor. Minber hutbe irad etmek için çıktığı kütüğün adı. Böyle yerden yüksek insanların herkesin görebilmesi için yükseğe çıktı. Camilerde şimdi buna minber deniyor basamaklı. Yani her caminin Türkiye kültüründe her caminin sağ tarafında böyle bir yer. Çünkü üç defa amin, amin, amin diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama bu amini nere için, niçin dediği anlaşılmıyor. Çünkü amin, kabul et Allah, Kabul et Allah'ım demek. Aminin manası budur. Kabul et Allah'ım demek. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle konuşurken amin diyor. Bu birisi bir dua yapıyor da ona amin diyor şeklinde olmamış. Çünkü kimse yok karşısında konuşurken minberde konuşma yapıyor. Daha sonra Ashab-ı Kiram'a açıklama yaparken buyuruyor ki Cebrail geldi üç kişinin burnu sürtünsün diye beddua etti. Üç kişinin burnu sürtünsün demek yani üç şeyi yapan kimse o helak olsun demek. Çünkü bir insanın burnu sürtünmesi yere atılması demek. Yere atılmış bir insanın burnu böyle çamurlarda süründüğü zaman ona e, helak için dua etmiş olunur. Bunların bir tanesi buyurmuş ki Cebrail aleyhisselam Ramazan'a gelip de günahlarından kurtulmayanın burnu sürtünsün. İkincisinde de sen yani peygamber olarak sen bir Müslümanın yanında anıldın da sana selavat getirmediyse burnu sürtünsün. Ve annesinin babasının yanında bulunduğu bir insan cennetlik olamadıysa onun da burnu sürtünsün 3 kişiye beddua etmiş Cebrail aleyhisselam her üçü içinde aleyhissalatü vesselam efendimiz amin demiş Cebrail beddua ediyor peygamber aleyhisselam efendimiz amin diyor 3 kişiye kim ramazanda günahlarından kurtulmayan peygamber aleyhisselam efendimizin adını duyup salavat getirmeyen ve annesinin babasının duasını alıp cennete giremeyen. Bu üç şeyin peygamber duası almaya denk ağır bir kayıp olduğu anlaşılıyor burada. Bu bir zaya. Bu aynı zamanda üçünün de ana babaya hizmet etmenin, peygamber aleyhisselama salavat getirmenin ve Ramazan-ı Şerif'in cennete girmek için iyi bir sebep olduğunu da anlatmış oluyor bu. Böylece Ramazan-ı Şerif'te becerip müminliğini yerine getiremeyenin aslında Allah'tan bekleyecek hiçbir şeyi olmadığı anlaşılmış oluyor. Bu birinci hadisi şerif. İkinci olarak da İbn-i Maci'den rivayet edilen bir hadisi şerif var. Hadisin özeti şu uzatmayayım. Bir sahabi şehit olarak ölmüş başka bir arkadaşını rüyasında görüyor. Veya şöyle söyleyeyim. İki sahabi var. Biri ölüyor ama onun arkadaşı ondan bir sene önce şehit olarak ölüyor. İki sahabi de ölmüş. Sonra başka bir sahabi bunların rüyasında görüyor. Bakıyor ki sonradan ölen, bir sene sonra ölen şehit olandan daha iyi yerlerde duruyor. Cennette. Bunu Efendimiz Aleyhisselam'a soruyor yani. Şehitten daha iyi bir yerde nasıl durabilir bu Müslüman diye sorduğunda buyuruyor ki bunun neresine şaşırdınız ki diyor. Neresine şaşırdınız ki? O şehit olup yüksek makamlara gitti ama ondan sonra bir sene sonra ölen mümin bir Ramazan daha yaşadı. O ahirete gittiğinde o şehit olandan bir fazla Ramazan yaşamış olarak gitti ahirete. Bundan da anlaşılıyor ki bir Ramazan yaşamak belli açılardan şehidin sevabından da daha fazla sevap toplayabilmek sonucunu doğurabilir. Ramazan-ı Şerif'i hiç değerlendirmeyen o zaman hepten helak olmuş, gitmiş demektir. Ramazan-ı Şerif'in en önemli özelliklerinden birisi de Ramazan ayında umre yapıldığında bu umrenin sevabı normal umre gibi olmuyor. Ramazan-ı Şerif'te yapılan umre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle yapılmış onunla beraber yapılmış bir haç kadar sevaplı yazılıyor. Bu da Ramazan-ı Şerif'in mümine kazandırdığı faziletlerden kaynaklanıyor. Ramazan-ı Şerif'te bir de teravih ibadeti var. Ee, namaz ahkamını konuştuğumuz bölümde teravih ibadetiyle e, geniş bir şekilde değinmiştik. Ona şimdi tekrar değinmeyelim. Ramazan'la ilgili söylenecek önemli notlardan birisi, biz Ramazan'ı genelde e, gündüz uyku ile geçirme, çok işte gece kalktığımız için, ondan sonra akşamda misafirlikler filan olarak değerlendiriyoruz. Ashab-ı kiramın e, sekiz sene tuttukları Ramazan orucunda bir defa iki büyük zafer var. Yani sekiz Ramazan'dan Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e tuttukları sekiz Ramazan'dan iki tanesini yollarda geçirdiler. Birincisi Bedir razvesi. Ramazan-ı Şerif ayında oldu ve Allah'ın lütfuyla, ashab-ı zaferle Medine'ye döndüler. İkincisi de Ramazan-ı Şerif ayında gerçekleşen, ikinci zaferde Mekke'nin fethidir. Buradan yola çıkarak diyoruz ki Ramazan-ı Şerif ayı, cihat ayıdır aynı zamanda. Ve ashabı kiram çok zor şartlarda, sıcak bir toprak ikliminde e, cihada çıktılar. Bedir'e de öyle gittiler. Mekke'nin fethine de öyle gittiler. Diğer e, cihadı nerede yaptılarsa, oralarda da hep aynı mantıkla cihat yaptılar. E, Binaenaleyh, Ramazan-ı Şerif'in şimdi bir kenarda yatıp e, yorgunluk giderme ayı olmadığını, öyle oruç tutulmadığını ashab-ı görüyoruz. Evet yorulunca dinlenmek haramdır da demiyoruz ama ashab-ı nasıl Ramazan tuttular? Mekke'yi feth fethetmeye giderken, Bedir'e giderken nasıl tuttular? Allah onlardan razı olsun. Ramazan-ı şerifin bir başka özelliği de Ramazan-ı şerifte Müslümanın Kur'an-ı Kerim'e yoğunluğunun artmasıdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de her zamankinden fazla Kur'an okur Ramazan ayında bir de Cebrail aleyhisselamla mukabele yapardılar. Mukabele yapmak demek bir şeyi karşına alıp karşısında okumak, dinletmek, tekrar okumak gibi karşılıklı okumaya mukabele Deniyoruz. Şimdi memleketimizde Ramazan-ı Şerif ayındaki Kur'an hatimlerine mukabele denmesinin de nedeni budur. Yani bir kişinin okuduğuna mukabele denmez. Bir kişi okuyor başka biri dinliyorsa ona mukabele denir ama insanlar böyle anlamını bilmeden evde oturup kendi başına Kur'an okuyor. Mukabele mi okudum diyor. Mukabele değil o hatim onun adını. Hadi ama bunda bir şey yani bir günah vebal yok bu kullanmada. Ve bir başka Ramazan özelliği biraz önce de değindiğimiz gibi itikaf diye bir ibadet vardır. Bilhassa son 10 gününde 5 vakit namaz kılınan bir camiye kapanıp o camide itikaf yapmak. Bunun da ayrıntılarına gireceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerindendir. Erkekler için mahalle mescidi, beş vakit namaz kılan mescid, bayanlar için de evlerinde namaz odası olarak kullandıkları odadır. Evet. Böylece anlıyoruz ki Ramazan-ı Şerif ayı, müminler için ibadet ve yoğunluk ayedir. Ama bu yoğunluk müminin namazdı, e, zikirdi, Kur'an tilavetiydi, sadakaydı. Bu tip şeyler üzerinde olmalıdır. Şimdi burada şöyle bir e, husus özellikle e, işaret etmek gerekiyor. Şu anlattıklarımız Ramazan ayı Ramazanda tutulan Oruç. Bunları konuşuyoruz. Hepimizin gözlerimizle seyrettiği bir de bizim şehirlerimizdeki Ramazanlar var. Daha sonra ayrıntılarına girdiğimizde orucun göreceğiz. Oruç Yemeğin disiplin altına alındığı ibadetin adıdır. Zaten mümin midesinin üçte biriyle er 11 bir ay böyledir. Ramazan şerifte de o üçte bir yemek yiyen, yemek dolan mide artı bir disiplin altına alınması gerekiyor. Ramazan bu demek, oruç bu demek. Şimdi geldiğimiz noktada şeytan şirke girin demedi. Oruç tutmayın dese buna kimse inandıramayacağını da anladı. Ne yaptı? Ramazanımızı ve orucumuzu aslına benzemez hale getirdi becerim. Bunu Ramazan'dan önce Yediğinin iki katı kadar Ramazan'da yemek yiyen insanların sofralarında görebilirsiniz. Ramazan'ın şerifteki eğlence mantıklı maazallah Ramazan ve eğlence kelimesinin bir araya gelmesi bir afet gerçekten. Bu mantıklı toplantılar da da bunu görebiliriz. Her halükarda mümin Ramazanı en azından haç gibi, en azından ezan okununca camiye gitmesindeki namaz ciddiyeti gibi karşılamalıdır. Yani Ramazan-ı Şerif ayı bizim yıllık panayır ayımız değildir. Mutfak ayımız değildir. Oruç ayrıntılarına girdikçe bu hususlarda da devam edeceğiz inşallah. Ama her halükarda Ramazan-ı Şerif biraz önce vurguladığımız aydır. Oruç o ayda tutulan bir ibadettir. Bu yaşadığımız çağdaki modernizasyon ve Müslümanların dinlerini kendi zevklerine göre şekillendirme hastalığı bir afettir. Ramazan'ımızı bu afetten kurtarmamız lazım. Daha sonraki derslerde devam edeceğiz. Velhamdülillahirrahmanirrahim.